...Enes bin Malik hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, kainatın seçkini Efendimiz... ...mübarek saçlarını çok kere yağlarlar... ...ve sakallarını ekseriyet üzere tararlardı. İbni Cevzi'nin Vefa ismiyle bilinen kitabında... ...Hazreti Enes'ten rivayet ettiğine göre... resul hazretlerinin uyudukları yere misvak... ...ve abdest suyu ve sakal tarağı konurdu ki... Uyandıkları vakit misvak kullandıktan sonra abdest alıp sonra tarağı kullanırlardı. Hatibi Bağdadi Hazreti Ayşe'den rivayet etti ki... Resul-i Ekrem Hazretleri mukim ve yolcu iken yanlarında ayna, sürmelik, tarak, kürdan, misvak bu beş şeyi eksik etmezlerdi. Ve Ebu Hilal rivayetinde sakallarını taradıktan sonra aynaya bakıp... Allah'ım... Yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzel yap, duasını okurlardı. resul Ekrem Hazretleri mübarek saçlarına yağ sürdükten sonra, sarıklarını yağın eserinden korumak için, sarıkları altına çok yere tülbent koyup, yağ eseri saçtan zail olduğunda tülbendi çıkarırlardı. Yapılarının kemali, ile ve nezafetinden dolayı, mesela bizim beldelerimizde, Ahlak sahiplerinden nasif kimselerin sünnet-i nebeviyeye riayet edip, sıcak günlerde başında olan teri için kavuğun altına tülbent koydukları gibi o kadar yağlarlardı ki başlarına koydukları tülbent yağcının elbisesi gibi olurdu. Kokucu yağcı koku yağı işçilerini sardığı tülbent kokunun tesirinden nasıl olur ise o peçe dahi öyle olurdu. Hazreti Enes'in bu hadisten muradı, resul Ekrem Hazretleri başlarını yağladıkta, peçe koyarak sarıkları yağ eserinden korunduğunu ifade ve cisim ve elbiseleriyle kemanine i olduğunu beyandır. Biline ki, resul Ekrem Hazretlerinin tavrı ahlaklı ve elbiseleri gayet tak ve temiz idi. Hatta elbisesi kirli bir kimseyi görüp, şu adam elbisesini yıkayacak şey bulamadı mı buyurdular. Ve herkese elbisesinin temiz olmasına çalışmalarıyla emir buyururlardı. Üçüncü hadis. Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri abdest almak ve mübarek saç ve sakallarını ve mübarek ayaklarına papuç giymek istedikleri vakit sağ eliyle ve sağ ayağıyla ve sağ tarafıyla başlamayı pek severlerdi. Yani resul Ekrem Hazretleri abdeste ve gusülde ve saç ve sakal taramakta ve papuç giymekte sağından başlardı. Bu hadis-i şerifte üç şey zikrolundu. Amele müteallik ki abdest ve gusüldür. Zinete müteallik ki saç ve sakal tarayıp yağlamaktır. Üçüncü giyime müteallik ki papuç giymektir. Bu üç şey zikirden murat budur ki bütün işlerde gerek ibadetler gerek adetlerde sağ ile başlamak sünnettir. Fakat sol el istibra ve istinca, yani tuvalette temizlenmek ve sümkürmek ve bunun emsali şeylerde kullanılır. Mescitten çıkışta ve helaya girişte ve ayağından mest, pabuç ve emsalini çıkarmakta sol ayakla başlamak lazımdır. İmam-ı Nebevi buyurdu ki dini kaide şu cihetledir ki Tekrin ve tezyil kabilinden olan eşyada sağ eliyle başlamak ve bunların hilafında sol eliyle başlamak müstahaptır. Yine i̇mam Nevevi buyurdu ki, ''Ulema-i ehli sünnet ittifak ettiler ki, bir kimse abdeste sol tarafından başlarsa, abdesti sahih olur ise de faziletinden mahrum olur.'' 4. Hadis Abdullah bin Mafel hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri her vakitte saç ve sakal tarayıp yağlamaktan neyi buyurdu. Yani Nebi Zişan Hazretleri tüm vakitte devamlı saç ve sakal tarayıp yağlamaktan neyi buyurdu. Lakin bazı kere saç ve sakal tarayıp yağlamaktan neyi buyurmadı. Beşinci hadis. Abdullah bin Mafer Hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, Gerçekten resul Ekrem Hazretleri saçlarını zaman zaman tarayıp yağlarlardı. İmam-ı Nesai Hamid bin Abdurrahman rivayet ettiği üzere Cenab-ı Cenab Hamid dedi ki resul Ekrem Hazretleri ile çok vakit sohbet etmiş bir zata rast geldim. Nebi Zişan Hazretleri bizi her gün sakal taramaktan ne etti buyurdu. Bazı muhakkikim dediler ki her gün devamlı yapmaktan ney ettikleri yani zoraki tezin ve süsleme, nefse uymaktan sakındırmaktır. Zira sakal taramak, yağ sürünmek ve vücudunu kirli şeylerden temizlemek, müminlerden birbirlerine kerahet hasıl olmasın gerekçesiyle ve nezafeti İslam'ın şanından olduğu içindir. Yoksa mücerrek tezyin için değildir. Binaneli Hazreti Peygamber her vakit yağlayıp taramaktan neydi, bazı vakitte yapmaktan mehretmedi yetmedi. Beşinci bab. Habibullah Efendimiz Hazretlerinin baş ve sakalında ve sair bedeninde olan kılların beyaz olması ile ilgili gelen hadisler. Birinci hadis. Tabiinden meşhur Katade Hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, Risalet Meaf Efendimiz, ...kına ile saçını ve sakalını boyadılar mı diye Hz. Enes'ten sual ettim. Hz. Enes cevap olarak buyurdular ki, Nebi-i Ali Cenab-ı Efendimiz saç ve sakalını kına ile boyamadılar. Zira mahbub ı Kibriya Efendimizin saç ve sakallarının beyaz olması... ...kına ile boyama mertebesine ulaşmadı. Ancak beyazı sakal başlarında birkaç tane idi. İmam Buhari rivayet ettiler ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin beyaz kılları sakal başlarında ve çenesinde idi. Müslim Hazreti Enes'ten rivayet etti ki Nebi-i Muhterem'in ağırmış sakal başlarında ve çenesi üstünde mübarek başlarında idi. Ve Hazreti Enes'ten diğer rivayette Resul-i Ekrem Hazretlerinin beyaz olmuş kıllarının toplamı 20 adede ulaşmamış idi. Hazreti Enes, lakin sıddık Ekber Hazretleri, saç ve sakallarını kına ve çivit otuyla birbirine karıştırıp boyarlardı. Çünkü bu durumda beyaz olan kıllar kumral olur, yalnız kına olunca kırmızı olur. Çivit otu ise Yemen ve Afrika'da dağlık bölgede yetişen bir ottur. Hz. ömer el Faruk, yalnız kına ile boyardı ama siyah saç ile ve sakal boyamak men edilmiştir der. Malum olsun ki, Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın ismi Abdullah'tır. Ebu Bekir künyesidir. Bekir'in babası demek. Federlerinin ismi Osman'dır. Künyesi Ebu Kuhafe'dir. Ve Hazreti Sıddık'ın bir lakabı Atik'tir. Atik diye isimlendirilmesinin sebebi budur ki, bir gün, Hz. Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam, Mübarek gözüne bakıp, Allah'ın ateşten azaplı kuludur. Ve bu lakap ile böylece şöhret buldu. Ve bir lakapları dahi sıddıktır. Ziyade inançlı, doğru demektir. Resul-i Ekrem hazretlerini peygamberlik davasında ve İslam'a davette ve miraç işinde, ahiret ile ilgili haberlerde tereddütsüz tasdik edip inandığı için, Sıddık diye lakaplandırdılar. Sahabeden nakledilir ki, Hazreti Ebu Bekir'in imanı, semadan nazil olmuş vahye benzer idi. Zira cahiliye zamanında, Hazreti Sıddık, Şam'da ticaret etmekteyken, bir olay görüp, Heyra adında bir rahibe olayı arz ettiğinde, rahip, ne taraftansın ve hangi kabiledensin diye söyleyince, suale sıddık ekverden. Ekber'den Mekke kavminden ve Kureyş kabilesindenim. Cevabını aldığında müjdeleyip kavminden yakında bir ulu peygamber çıkar. Hayatında veziri ve ahirete teşrif buyurduktan sonra halifesi olsan gerek. Ve o dahi ahi zaman peygamberi olsa gerek diye tabir etmiş ve Hz. Sıddık bu sırrı içinde gizlemiş idi. O zaman da Hazreti ve Huda Efendimiz, İslam'a davete başladılar. Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Muhammed, bu davayı ediyorsun, buna şahidin var mı?'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ya Ebu Bekir, Şam tarafında gördüğün rüya, sana şahit yetmez mi?'' diye cevap verdiklerinde, kat'a tereddüt etmeyip, kelime-i şehadet getirerek, resul Ekrem hazretleriyle sarılıp, mübarek iki gözlerinin arasını öptü. olundu ki, sultan Resul Rusul Efendimiz, Allah'ın emriyle, Mekke'den hicret etmek isteyip, benim ile bu yolda kim yol arkadaşı olur, ve can ve baş kim koyar buyurduklarında, Hz. Ebu Bekir herkesten öne geçip, anam ve babam, Mal ve canım, hepsi senin yoluna fena olsun ya Resulallah. Bu hizmete ben kulunu kabul eyle, diye iltica ve tasavvur eylemesi üzerine. Hazreti Fahri Alem kabul buyurup, geceleyin birlik, birlikte seyreylediler. Hazreti Sıddık Resulullah'ı koruyup, bazen arkasına, bazen önüne ve bazen sağına geçerdi. Ve bazen... Nebi Zişan Hazretlerini omuzuna alıp, düşman izini bulmaması için kendi ayak parmaklarını üzerine basar idi. Ve bu esnada Hazreti Resulullah buyurdular ki, ''Ya Ebabekir, Bekir, çekersin, kendi nefsin için mi korkarsın?'' Cevap verdi ki, ''Ha Şakir, Ebu Bekir bu yolda kendi canını kayıra.'' ''Velakin ya Resulallah, senin mübarek cesedinden bir kıla halel ve zarar gelmesinden benim gibi binin başının düşmesi ehvendir, önemsizdir.'' Hazri Fahri Alem, ''Üzülme, Allah bizimle beraberdir.'' buyurdular. Vaktaki mağaraya geldiler. Ebu Bekir, ''Ya Resulallah sabredin, o mağaraya ben kulun girsin.'' Yırtıcı hayvan ve haşerattan sakın. Eğer zarar verici hayvan var ise zararı Ebubekir görsün dediğinde Hazreti Peygamber izin verip müşarunu ile mağaraya girdiler ve gördüler ki sayısız yılan ve akrepler var ise de Hazreti aslıdığı gördüklerinde her biri dağılıp deliklerine girdiler. Hazreti Sıddık mübarek kübbesini parçalayıp ...o delikleri kapattı. Lakin bir deliğe parça yetmeyip... ...açık kaldığından... ...onu mübarek ayağıyla... ...tutmayı düşünerek... Hazreti Fahri Alem'i getirip de... ...sabah oluncaya kadar... ...ayağını o deliğe tuttu. Sabah olup... ...Resulullah Efendimiz... ...Sıddık Ekber'in önünde... ...cübbesini göremeyince... ...ya Eba Bekir, ...hani cübben ne oldu... ...diye sorup... ...Hazreti Sıddık da... ...yolunda cübbeyi... ...parça parça edip... akrep ve yılan deliklerini tuttum... ...cevabını aldıklarında... ...mübarek ellerini kaldırıp... ...Allah'ım... ...kıyamet günü Ebu Bekir'i ...benim derecemle beraber kıl... ...diye dua ediler... ...o esnada... ...Nebi Muhterem Hazretleri... ...Hazreti Ebu Bekir'in yüzünde değişiklik görüp sordular... ...hükmü gerçekleştirip... ...tüm delikleri tuttum... ...fakat bir deliğe cübbe parçası yetmeyip... ...ona ayağımı tıkamıştım... ...birkaç saattir ki... ...bir yılan gelip ayağıma sokar... ...ve korkarım ki... ...ayağımı... ...gidersem, çeksem... ...gelip çıkar... ...ve size bir zararı olur dediğimde... ...Hazreti Peygamber... ...Hazreti Ebu Vekir'e... ...onunla benim arama girdim... ...buyurup ayağını delikten çektiğinde. Hemen zehirli bir yılan korkunç bir şekilde görüldü. Resul-i Ekrem Hazretleri ey yılan benim mağara ve yol arkadaşımı ve sırlarıma vakıf olanı haktan haya etmeyip niçin zehirleyip cefa ettin diye azarlayınca o yılan cevap verme cesareti gösterip dedi ki Ya Habibur Rahman ey ins ve cinnin nebisi. Senin aşıkın sadece insan değildir. Belki hayvanlar topluluğunda senin küçücük müştakların vardır. Ben kulun çok yanmış. Hayvan ve insandan niceyi hayatından etmişim. Bir Lakin bir uludan senin evsafını işitip aşık divanen olmuş. Bu sıkıntılı mağaraya ayağınla geleceğini bilmiştim. Bundan dolayı uzun zamandır ki, ben bir çare yılan bu sıkıntılı mağarayasını sığınıp gece gündüz yollarını gözetir idim. Ta ki doğuşun kiryakını zehirli odama merhem ve derdime çare edeyim. Çünkü en mesut vakitte bu karanlık mağarada arkadaşım gündüz gibi doğdu. Arkasından devlet güneşim doğdu. Ama ne oldu ki arkadaşım bana engel oldu. Binaenaleyh Korku ve haya ben kulundan zail olup, bu küstahlık benden oluştu diye özür beyan ettiğinde. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yılanın özrünü kabul ederek, Sıddık-ı Azam'ın zehirli yarası üzerine ağzının suyunu merhem edip şifa buldu. İkinci hadis. Enes bin Malik hazretlerinden mervidir ki, Ben... Resul-i Ekrem Hazretlerinin saadetli başları, latif sakallarında 14 kılın dışında beyaz kıl saymadım buyurdular. Üçüncü hadis, Simak Hazretlerinden mermidir. Buyurdular ki, ben Cabir bin Semure'yi işittim. Gerçekten Hazreti Cabir, Resul-i Ekrem Hazretlerinin beyaz olan kıllarından soruldu. Hazreti Cabir soranlara cevaben resul Ekrem Hazretleri mübarek saçlarına yağ sürdüğü vakit mübarek kılları birbirine karışarak beyazları görünmez idi ise de saadetli başlarına yağ sürmediği vakit mübarek başındaki saçın beyazı görünür idi buyurdu. Yani Hz. Simak bin Cabir'in yanında hazır olduğundan soranların suallerini ve Hazreti Cabir'in böylece... ...cevap verdiğimi işittim, dedi. Dördüncü hadis, Abd bin Ömer'den Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem hazretlerinin beyaz olmuş kılları... 20'ye yakın, yani 20'ye ulaşmamış 5. hadis, İbni Abbas'tan Mervi'dir. Buyurdular ki, Hazreti Sıddık Cenab-ı Peygamber'e... ...ya Resulallah, sizde beyazlık zahir oldu... Saçınız ve sakalınız da ağırdı, dedi. Şefi Ruz-i Ceza Hazretleri. Hazreti Sıddık'a cevap olarak, Hud, Vakı'a, ve Mürselat. Ve Amme-i Tesa'elun, Nede Suresi. İz-e şem yani bir Suresi. Sure-i meskur olan kıyamet gününün halleri beni ikna eyledi. ...ve saç ve sakalımı ağırttı buyurdu. Beyana hacet olmadığı üzere... ...ruzu kıyametin şefi... ...ve makam-ı mahmudun sahibi... ...ve böylece Allah... ...senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar... kavli şerifin mazharı olan... ...zat-ı şerifin... cenab saadetlerine... ...kıyametin hallerinden olan bir şey... ...hasıl olmaz ki... ...kendi nefsi şerifleri için... Bu, sure-i şeritelerden mübarek vücutlarına ihtiyarlık gelen... ...belki bu surelerde mezkur olan haller, bizim seven camımız olacağı, seni senigeleri olup... ...ve biz zayıf bir işarelere, nefsimizden daha merhametli ve şefkatli bulundukları cihetle, vücudu u saadetlerinde beyaz zahir oldu. Peki, inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek... O günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz buyurdu. Altıncı hadis. Ashab-ı Nevi'den, Jubab kabilesinden, Ebu Rimse hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, ben huzur saadete gelmek şerefine nail oldum. Oğlum dahi benimle beraber idi. Ebu Rimse'nin oğlu buyurdu ki, pederim veyahut diğeri tarafından Hazreti Peygamber bana gösterildi. Ben o nur mücessem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüğüm anda bu zatı 131'li cenab Allah'ın nebisi ve hak peygamberidir dedim. Çünkü cemal, kemal ve azamet ve heybet ve nuraniyet ve letafetleri bir derece idi ki nebi olduğuna mucize göstermek. Delil ve dırhana ihtiyaç yok gibi. Bu sebepten gördüğüm anda hak ettiği olduğunu bildim. O zaman Resul Ekrem Hazretlerinin üzerinde iki yeşil elbise olup mübarek baş ve temiz sakallarında olan birkaç mübarek kıllarda ağarma olmuş. Ve o ağarma henüz kızarmaya başlamış idi. Yani hadisi rivayet eden buyurur ki Resul Ekrem Hazretlerinin birkaç tane ağarmış ...saçı, sakalı var idi. Lakin kılların uçları... ...kızarmaya başlamış idi. Zira ağırma kılların uçlarından... ...başlayıp kıllar evvela... ...kırmızı, sonra... ...yavaş yavaş beyaz olur. Böyle oldu ise Ebu Rimse... resul Ekrem Hazretleri ile... ...karşılaştığı vakitte... ...mübarek kıllarında henüz... ...kızarma görünmeye başlamış ise de... ...ağırma derecesine... ...varmamış idi. Malum olsun ki... Resul Ekrem Hazretleri her ne vakit halleri beyan olununun ise şu zikri onun hadis-i şerifleri ile beyan olunduğu cihetle Resul Ekrem Hazretlerine ve ahvaline muhabbet etmek ve her ne vakit mübarek yüce isimleri zikre olunursa yüce isimlerine tazim ve salat-ı şerife getirmek gerekir. Abdulmuttalib Hazretleri rüyasında sırtından bir gümüş zincir çıkıp Dört bölük olarak, biri semaya ve biri zemine ve biri mağribe ve biri maşrıka gidip, cümleyi ihata ettikten sonuna dönüp, güya bir ağaç olmakla, her bir yaprağı üzerinde bir nur göründüğünü görüp, tabir edicinin ifadesiyle, sulbünden bir peygamberi zişan dünya alemine teşrif edip, meşrik ve mağrip ehli onun şeriatına tabi olurlar. ''Ve ehl semavat ve arz ona ham ve sena ederler ve semavata uruç eder ve nurlu mübarek cesetleri arza defn olur.'' diye tabir ettiğinden doğum anında Muhammed kesimi eyledi. ''Abdullah bin Malik, Hint'te yüksek bir ağaç gördüm. Ceviz gibi meyvesinin iki kat kabuğu var. O kabukları kırıldığında içinde kat kat bükülmüş yeşil yapraklar var.'' ...o yaprakların katları açıldığında... ...en güzel yazıyla... ...La ilahe illallah, ...Muhammedun Resulullah... ...yazılmış olmakla... ...Hint ehli tazim ederler... ...ve hastalarına içirdiklerinde şifa bulur... ...ve onun hürmetine... ...diyerek ettikleri hayırlı dualar... ...icabete... ...karim olmakla... ...yağmur yağar derdi. Ashab ı kiram... ...Ya Resulallah... ...erkek evladımız olduğunda... ''Adını Muhammed koyarım mı?'' dediklerinde, Hz. Peygamber, ''Vurma, küfür ve tahkir etmeyin. Bana ettiğiniz gibi tazim ederseniz, Muhammed tesmi edin. Zira benim ismimle isimlenmiş iken onu tahkir etmek, beni tazime aykırıdır.'' buyurdu. Bir sofrada Muhammed ismiyle isimlenmiş bir kimse bulunsa, hakta Teala, o yiyeceğe bereket ihsan eder. Ve bir evde Muhammed ismiyle isimlenmiş bir kişi bulunsa, hatta ala o haneyi ve ahalini tüm belalardan ve kazalardan emin eder. Altıncı bab. Efendimiz Hazretlerinin saç ve sakalını boyamalara hakkındadır. Birinci hadis, Ebu Rimsi Hazretleri buyurdular ki, ben Resulullah'ın yüce huzuru ile müşerref oldum. Oğlum dahi benimle beraber gidiyor. Risalet Meab Efendimiz, şu yanındaki kimse oğlun mudur buyurdular. Ben de evet oğlundur. Ve oğlun olduğuna şehadet ederim dediğimde, oğlun senin cinayetinle ve sen oğlunla cinayetiyle sorulmazsınız buyurdular. Çünkü zamanı cahiliyette, pederin cinayetiyle oğul ve oğlun cinayetiyle baba sorgulanır idi. Bu kaide, Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Kavul şerifiyle iptal olunarak bir kimse başkasının cinayetiyle sorgulanmayıp her nefis kendi günahından mesul olduğundan Hazreti Peygamber beyan ve izah buyurdu. Ebu Rimse Hazretleri o esnada resul Ekrem Hazretlerinin saçlarında olan beyazı kına ile boyamasından dolayı kırmızı gördüm buyurdu. Kötü bir sikte sahiplerinden Ebu Davud Hazretleri dahi, Cenabı, ı Habibi kına ile sakallarını boyadığını rivayet etti. Hazreti Peygamber'in saçlarını kına ile boyamadığı hususunda değişik rivayetler var ise de, Müslim'i şerh eden Muhyiddin Nebevi, Nebi Zişan Hazretleri mübarek sakallarını bazen boyayıp bazen terk etmekle herkes gördüğü durum üzere rivayet eyledi, dedi. İkinci hadis Osman bin Mevhid hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki resul Ekrem hazretleri saçlarını kına ile boya, boyarlar mıydı diye Ebu Hureyre'den sual olundu. Hazreti Ebu Hureyre evet boyarlar idi buyurdu. Üçüncü hadis Ashab-ı Kiram'dan Beşir bin Hassasi hazretlerinin zevcesi cehzemeden mervidir. Buyurdular ki, Peygamber hazretlerini güneş doğar gibi hani saadetinden çıkarken gördüm. Mübarek saçlarının kıllarını mesederlerdi. Halbuki başlarında kınadan, Yahut kına boyasından eser var idi. Yani müşarun ileyha Hazretleri, Resul Ekrem Hazretleri yıkamış olduklarından mübarek başlarını silerek ve kurulayarak çıkıp mübarek başında kınadan eser gördüm der. Dördüncü hadis Enes bin Malik Hazretlerinden mervidir ki Ben Eftarül Enbiya Efendimizin ...mübarek saçlarını kına ile boyanmış gördüm buyurdu. Hazreti Enes Enes geçmiş battı olan... hadis-i şerifinde Resul-ü Hazretleri kınalamadı. Zira saçları boyama merkezine ulaşmadı demiş olduğundan bu hadis-i şerifi geçmiş baktaki hadisine hısık gibi görünürse de muhaddesin ikiram bu iki hadisin arasını tevcih edip Hazreti Enes'in geçmiş bakta Resul Ekrem Hazretleri kına ile saç ve sakalını boyamadı buyurması eser kitte demek olur. Bu hadisi şerifte boyamış gördüm dediği bazı vakitte demektir dediler. Manomo la ki Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek saçı çok temiz ve sakalları gayet siyah olmakla beraber beyazı 20 adede ulaşmamış idi. Lakin cevazını işaret için bazı kere kına kullanırlardı. Malum ola ki ulema-i saçlarını boyamak mı daha münasip terki mi daha münasip diye ihtilaf ettiler. Bazı ulema boyamak münasiptir dediler. Zira Buhari ve Müslim ve Nesai, Ebu Hureyre'den rivayet ettiler ki: Resulullah Hazretleri, Yahut ve Nasara saçlarını kınalamaz. Sizler onlara muhalefet için kınalayın buyurdular. Ve binanaley İmam Hasan ve Hüseyin ve ashab-ı kiramın büyükleri saçlarını ve sakallarını kınalarlardı. Bazı ulema ''Kınalamamak evladır.'' dediler. Çünkü Resul-i Ekrem Hazretleri bir kimse İslam'da sakal ağırsa, kıyamet gününde onun ak sakalı kendisine nur olur buyurdular. Hatta i̇mam Ali ve Seleme bin Ekva ve Übey bin Kâb ve sahabenin büyüklerinden bazıları kınalamadılar. Ve Tabarani, İbni Mesut'tan rivayet etti ki, ''Resul-i Ekrem Hazretleri ak sakalı değiştirmeyi sevmezdi.'' Bu delillerin hepsi sahih ve muteber olması sebebiyle muhaddisin ikram, Resul-i Hazretlerinin müşriklere muhalefet eden işlerine imtisalen kınalamalıdır. Ve kına ile sakalını boyamak bir beldenin adeti olmayan bir yerde. Kınalayarak şöhret olmamak için kınayı terk eylemek evladır dediler. Ama siyahla saç ve sakal boyamak Kerahet-i tahrimiyye ile mekruhtur. Bazıları, kadınlara caizdir, dediler. 7 bab. Efendimiz Hazretlerinin sürümeli gözleri hakkında varit olan, hadis-i şeriflerin beyanındadır. Kel, göze sürme çekmek, sürmeli göz. Kül ise sürme anlamınadır. Birinci hadis. i̇bn Abbas Hazretlerinden merridir ki, Resul-i Ekrem Hazretleri Hicaz ve İsfahan sürmesiyle sürmeleniniz. Faydaları ise gözden yaş akmayı keser ve gözde olan yaraları def edip göz damarlarını muhkem kılar. Ve göze baştan inen kötü maddeleri izale ile gözün sıhhatini korur. Ve göze cila verir ve gözü güzel eder ve kirpikleri büyütüp bitirerek göze kuvvet verir. Ve göze düşen çöpü giderir. Ve gözü saf eder. Yaşlı ve çocuklara gayet faydalıdır. Binaenaleyh. Nebi'yi muhterem hazretleri ümmetlerine sürme çekmek ile emir buyurdu. Hazreti İbn Abbas gerçek olarak buyurdular ki. Gerçekten. Resul-i Ekrem hazretlerinin sürme dağını var idi. O sürme damdan her gece uykuya dalmadan üç kere Mübarek sağ ve üç kere sol gözüne sürme çekerlerdi. İkinci hadis. İbni Abbas hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri uykudan önce sürme ile... ...üç kere mübarek sağ ve üç kere sol gözüne sürme çekerlerdi. Üçüncü hadis. Cabir bin Abdullah hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki... Resul Ekrem Hazretleri uykuya varacağınız zaman sürmeye devam edin. Sürmelenin zira sürme ile sürmelenmek göze cila verir, kirpikleri bitirir buyurdu. Ma'lum ola ki bedeni ibadetler sebeplerin selameti ile mükemmel ve temiz bir kalp ile Allah'a yönelmekle olur. Sürme ile sürmelemenin göze faydası olması yalnız dünya faydası zannolunmasın. ...zira gözün sıhhatinde... ...kıbleye yönelme... ...ve Kur'an'a bakma... ...temiz ile temiz olmayana ayırmak gibi... ...faydalar olmakla... ...hakikatta uhrevi menfaatlara da... ...vesile kılınmış. Hazreti Peygamber sürme ve... ...sürmelenme ile... ...emir buyurmuşlardır. Gözde parlaklık olmazsa... ...fayda da doğru olmaz. Ve gözde kirpikler olmazsa... ...gözde toz ve buna benzer şeylerden salim olmaz ki, dış ve iç alemde hakkın birliğine delalet eden beyanları müşahede edip, ibret ehli sünnesine dahil olur. resul Ekrem hazretlerinin sürme çekmenin faydasına, beyan babında bu sürme göze cila verir ve kirpik bitirir buyurmalarında insanlardan bu sünneti irade eden kimsenin ila kastıyla sürümlenmesi uygun olup Kadın gibi sadece süz Kastetmemesine işaret vardır Bu sebepten İmamu Malik Erkekler için tedavinin dışında Sürme kullanmanın Kerahetine hükmetti Dördüncü hadis İbni Abbas Hazretlerinden merviidir Buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri Sizin sürmelerinizden hayırlısı İsmit denilen sürmedir Göze cila verip Kirpikleri getirir buyurdular 5. hadis Abdullah bin Ömer hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki resul hazretleri ismit denilen sürmeyi çekmeye devam edin. Muhakkak ismit denilen sürme göze verir ve kirlikleri bitirir buyurdu. Malum olsun ki sürme çekmek uykudan önce sünnet olup uykudan sonra sünnet olmadı. Zamanımızda bazı cahillerin işlediği gibi zira Sultan Husul Mahbub Huda Hazretlerinin mübarek gözleri kudretten sürmeli iken uykudan önce sürme kullanırdı. Uykudan önce abdest anında sürmenin kendisi zail olup izi kalırdı. Böyle olur ise sürme çekileceği vakitte uykudan önce üç kere sağ ve üç kere sol göze çekmelidir. Sabah vaktinde abdest aldıkta sürme zail eseri baki olur. Sünnet olan O'dur. Her neki sünnettir. O şey fıtri, makbul ve mahbubtur. Sekizinci bab. Resul-i Ekrem Hazretlerinin elbiseleri hakkında varid olan hadis-i şerifler hakkındadır. Birinci hadis. Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme Hazretlerinden Mervidir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerine ziyade sevimi gelen gömlek midi? Bunun üstü pamuktan, altı ridadan ve izardan ziyade örtüğü içindir. Ümmü Seleme, Resulullah'ın altıncı zevceleridir. Diğer söylenilen isimleri, Atika binti Amir bin Rebi'a. Asıl isimleri, Hint binti Ebi Ümeyne bin Sehil bin Muhire bin Abdullah'tır. Daha önce Ebu Seleme bin Abdül Esed'in nikahı altında olup, Onunla beraber Habeşistan'a hicret ettiler. Orada Ebu Seleme'den Zeynep ve Seleme ve Ömer ve Dürce adında dört çocuğu olduktan sonra... Hicri dördüncü senede Ebu Seleme vefat etmekle o senenin şevvalinde... ...Resul-i Ekrem Hazretleri Ümmü Seleme'yi kendilerine nikarladılar. Bunlar dahi ziyadesiyle alime, fakiha, sariha, abide, zahide idiler. Onun için İbni Abbas ve Aişe... Ve Zeynep ve Zeynep'in kızı ve değerli evlatları Ömer ve Said bin Müseyyed ve sahabe ve tabiinden birçok cemaat Ümmü Seleme Hazretlerinden hadisi şerifler rivayet ettiler. Ömrü azizleri 84'e vardığında hicretin 59. senesinde aleme veda ederek Hazreti Ebu Hureyre yahut saat bin Zeyd namazını kılıp ...Baki kabristanına defnettiler. İkinci hadis. Esma binti Yezid'den mergidir. Esma Yezid-i Ensari'nin kızıdır. Bir gün Esma huzur-u saadete gelip dedi ki... ...Ya Resulallah, ben cariyeniz Nisa-i Müslümin tarafından gönderilerek geldim. Ayaklarının topraklarına yüz sürüp şu şekilde arz ettiler ki... Biz biçareler, ev ve çocuk işleriyle meşgul olduğumuzdan dolayı cemaatta hazır, cihada güç yetiremeyip erkekler her hususta bizim üzerimize üstün gelir ve sevaba nail olmakla bizden mükemmeldirler. Lakin kocalarımız küffar ile cihatta iken her birimiz kudretimiz miktarı onların mallarını muhafaza ve evlatlarını terbiye etmeye ihtimam ederek erkeklerin ulaştıkları ecre bizler dahi, ulaşabiliyor muyuz? diye her birerleri Efendimiz'den açıklamasını istemekte ve bu usta fermanınızı beklemektedirler. Şimdi iyi kainat efendimiz bunları dinleyip saadetle buyurdular ki ya Esma, Müslüman kadınlara söyle ve anlat ki her biri sıtıkla kocasının hizmetinde bulunur ve hanımlık hukukuna riayet eder ise şüphe yoktur ki, erkeklerin nail olduğu ecre nail olurlar. Hz. Esma buyururdular ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin gömleğinin uçları biletlerine ulaşıp geçmezdi. Cezevi buyurdu ki, gömleğin kolu bileği geçmemek sünnet olduğuna bu hadis delildir. Gömleğin dışındaki elbisede hadisciler, da sünnet olan ...parmaklarının başını geçmemekleri dediler. i̇bn Abbas'tan rivayet olundu ki... resul Ekrem Hazretlerinin giydiği gömlek... ...topuklarının üzeri başı... ...ve genleri ...parmaklarının başıyla beraber... ...görünür gibi buyurdu. Muhaddisler bu iki hadisin arasını... ...şu yönüne beyan ettiler ki... ...Nebi-i Muhterem Hazretlerinin gömleği... ...birkaç tane idi. Bazı gömleklerinin kolu bileklerine... ...ve bazının kolu parmaklarına ulaşırdı Allahu Alem. Üçüncü hadis. Kurreden Mervi buyurdular ki... Hz. Peygamber'e biat etmek için Müzeyne kabilesinden bir cemaat ile huzur saadete geldim. Ve Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek arkalarındaki gömlek düğmesi olmadığından... ...yahut kurre dedi ki düğmesinin iliği bulunmadığından... ...gömleklerin yakasından elini sokup... ...elimi sokup... ...peygamberlik mühürüne dokundum. Bu rivayette... ...gömleğin düğmesinin olup olmamada... ...meydana gelen şüphe... Kuzenin oğlu Muaviye'den geldi. Dördüncü halisi. Enes bin Malik Hazretlerinden... ...Mervidir. Buyurdular ki... ...Resul-i Ekrem Hazretleri... ...Üsame binti Zeyde dayanarak... ...saadet hanelerinden çıktılar. Üzerlerinde... Latif manzaralı, kalın pamuktan dokunmuş bir elbise olup, Hacıların ihram bağladığı gibi, mezkur elbisenin bir ucunu sağ koltuğu altından alıp, Sol omuzu üzerlerine bırakmışlardı. O halde huzurlarında bulunanlar ile namaz kıldılar. Beşinci hadis. Ebu Said, Said Kudri hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri yeni bir elbise giyseler, o elbiseyi ismiyle söylerler idi. Mesela, o elbise yeni bir amame ise, Allah o amameyi bana kisve kıldı. Yahut gömlek ise, Allah o gömleği bana kisve kıldı. Yahut rida yani hırka ise, Allah o ridayı bana kisve kıldı derlerdi. Yani yeni elbise her ne olur ise bu şekilde buyururlardı. Hazreti Peygamber yeni elbisenin ismini zikredip giydikten sonra Ya Rabbi tüm hamd edenlerin hamdi sana mahsustur. Benim kuvvetimin müdahalesi yok iken bu elbiseyi bana giydirdiğin gibi bu kisvenin ve kisve kendi için yapılan azanın hayrını senden niyaz ederim. Ve dahi kisvenin ve kendisi için yapılan azanın şerrinden Ya Rabbi sana sığınırım. ...diye dua ederlerdi. MİRİK ŞAH buyurdu ki, Elbisenin hayrı geç eskimek ve temiz olup kibir için olmamaktır. Elbise kendi için olan uzvun hayrı, sıcaktan ve soğuktan korumak ve elbiseyi ihsan eden Hak Şubahanehu ve Teala'nın ibadetinde bulunmaktır. Ve elbisenin şerri çabuk eskimesi ve haram ve kirli ve kibir için bulunmasıdır. Ve elbise, kendi için olan uzun, şer ve günaha vesile olmasıdır. Altıncı hadis. Enes bin Malik hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki, Resul-i Ekrem hazretlerinin giydiği elbiselerin içinde, ziyade severek giydiği, yeşil yemen yapımı, bol çizgili keten pamuktan elbiseydi. Cennet el ehlinin elbisesi yeşil olduğundan, resul Ekrem Hazretleri Yeşil'i ziyade severlerdi. Mirik Şah buyurdu ki, bu hadisi şerifte resul Ekrem Hazretlerine elbisenin ziyade sevileni pamuktan elbiseydi. Ve geçmiş hadiste gömlektir buyuruldu ise, bu iki hadisi şerifin tevcih ve tevilinde kanis yani gömlek elbisenin altına giyilir olmakla, daha güzel olurken elbise yeşil olduğu için... ...gömlek üzerine giyinilmiş olan elbiseye nispeten sevimli olduğu denilir. 7 hadis. Ebi Çuhalife Hazretlerinden Mervidir. Buyurdular ki... ...ben Seyyid-i Mürselin Efendimiz Hazretlerini... ...görmek şerefine nail oldum. Mübarek arkalarında koyu kırmızı elbise var idi. Güya ben hala saadetli parlayan dizlerine bakıyorum. Süfyan buyurdu ki, Ebu Cuheyfe'nin Resul-i Ekrem Hazretlerinin üzerinde gördüm buyurduğu kırmızı elbiseden Murat, bir yeri siyah ve bir yeri kırmızı olan Yemen yapılı elbisedir. Zira bu elbise sırf yeşil Yemenli elbiseye denildiği gibi, kırmızı ve siyahla karışık alacaya dahi denir. Ali, alaca giymek müstahap ve sı kırmızı niimek mekrudur. Hazreti Cuhayfe'nin Risalet Meab Efendimizi görmesi, Mirik şahsın sözüne göre Veda Hacci senesi ...Bathai Mekke denilen mevkide vaki olmuştur. O mevkide Resul Ekrem Hazretleri abdest alıp bir miktar su fazla kaldı ve o suyun kokusu miskten daha güzel idi. Halk bu sudan ellerini ıslatıp yüzlerine sürerler ve suyun bitiminde o suya ulaşamayanlar nail olanların ellerine kendi ellerini sürerek teberrük ederler idi. Sekizinci hadis, Bera bin Azib'den Mervidir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerine yaraştığı kadar kırmızı elbisetsin elbisenin Nevi Beşer'den diğer bir ferde yaraştığını görmedim mi? ...gerçekten mübarek saçları iki taraftan omuzlarına yakın yerlere ulaşır idi. Malum ona ki kırmızı elbise hakkında ulema ihtilaf edip... ...bunlar şu zikrolunan hadisi şeriflere nazaran... ...sadece kırmızı giymek mutlaka caizdir. Ve bazılar mutlaka sadece kırmızı giymek caizdir, caiz değildir dediler. Bazıları dahi gayet kırmızı giymek mekruh... ...ve açıkça... ...kırmızı olur ise değildir. Ve bir kısmı da... zinet ve şöhret kastıyla olur ise... ...kırmızı giymek... ...mekruhtur. Ve bir kısmı da... ...ipliği kırmızıya boyanıp... ...daha sonra dokunmuş olur ise... ...giymek caizdir. Ve bir takım da... ...sarı ile boyanmış kırmızı mekruhtur. Ve bazıları... ...yalnız kırmızı renkli elbise giymek... ...mehiyedilmiş... ...vesair renk ile karışık, alaca kırmızı nehyedilmemiştir demişlerdir. Evla olan, hakkında birçok ihtilaf olan şeyi terkdir. Dokuzuncu hadis. Ebu Rimze hazretlerinden mervidir ki... ...ben Hazreti Fakri Alemi iki yeşil Yemen mamulu elbise giymiş oldukları halde gördüm buyurdular...